Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu aleyke ya sayyid el evvelin ve'l akhirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l mursalin ve ila cem'il veliyyi ve'lhamdülillahi rabbil alamin İnşallah bugün hep beraber Allah'ın Er-Rafi ismini anlamaya çalışacağız. Rafih demek, yücelten demektir, yükselten demektir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, refi'ud derecati zul arş. Dereceleri yükselten, arşın sahibi olan Allah'tır. Allah insanı arşa yüceltir, yükseltir. Ama durup dururken de kimseyi aşağı yüceltmez, yükseltmez. Bu herkesin çabasına, gayretine göredir. Allah ayet Kerimede şerime buyuruyordu. Dileyen, Rabbine varan bir yol tutsun. Eğer insan Rabbine varan yolu tutarsa, Allah onu yüceltir. Onu Arş refeder buyurdu. Refiyed derece zul arş buyurdu. Allah bizi dünyaya hazreti insan olalım diye göndermiş. Allah'a kul olmak demek bu demektir zaten. Abd olmak demek bu demektir. Hazreti insan olmak için çabasını, gayretini sarf eden mutlaka Allah onu hazreti insan yapar. Mesela bir çocuk Doğduğunda, buluğa erinceye kadar o tertemizdir. Vefat etse, gideceği yer cennettir. İnsan sonra kendini kirletir. Ama Allah kulünü biliyor, ne de ayet-i kerimede, yaratan bilmez mi? Allah günah işlemeyin, yanlış yapmayın demedi. Günah işlediğinizde, yanlış yaptığınızda tövbe edin dedi. Bunun içinde Allah çok çok tövbe edenleri sever buyurdu. Tövbe etmek demek Allah'a dönmek demektir. Yanlış yaptığımızda eğer yanlışımızı savunmuyorsak, bu benim yaptığım yanlıştır diyorsak, ondan pişman olduysak bu tövbedir. Allah bu dönüşü kabul eder. Bir de Allah'a ref olmak varmış. Yani yücelmek varmış, yükselmek varmış, Hazreti insan olmak varmış. Her ne kadar cennet cehennem diyoruz, sanki cennet deyince tek bir yer olarak anlıyoruz. Ama ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Cennet sekiz kattır, bir de bu katlarda dereceler vardır. Her bir derecenin arası yerle gök kadardır dedi biri birinden bir derece yüksek olursa yerle gök kadar arada fark vardır bunun içinde mutlaka Allah'a ait kerimede buyuyordu genişliği yerle gök kadar olan cennete koşun dedi koşmayan ne yapar koşmayan yolda kalır cennete varamadığı için cehenneme gider cehennemini beraberinde götürüyor Daha doğrusu İnsan iman edince, Allah'a kul olmaya, abd olmaya başlar, yola girince, yola başlayınca evet, nasıl zanneder? Allah'ı sevdiğini zanneder, onu kendisinden razı etmeye çalıştığını zanneder, onu bulmak için, bilmek için çaba gayret sarf ettiğini zanneder. Ama iş aslında öyle değildir. Biraz önce söyledim, eğer çocuk bloga ermemişse gideceği yer cennettir. Yani Allah onu seviyor. Sonra o kendini kirletip Allah'tan uzaklaşıyor. Tövbe edince Allah onu hiç günah işlememiş gibi temizliyor, mağfiret ediyor. Bu durumda kulu seven Allah'tır. Ama Kur, kendisinin onu sevdiğini zanneder, onun rızasını kazanmaya çalıştığını zanneder. Halbuki Allah, O razı olsun diye ne yapar? Ona imkan tanır. İmtihan bu demektir, kazanma imkanı. Her anda mutlaka, Allah ona hangi muamelede bulunursa bulunsun, mutlaka kendisine dönmesini ister, anlamasını ister kendi sevgisine karşılık vermesini ister, Hazreti insan olması için bir adım atmasını ister. Allah'ın yaptığı her muamele böyledir. Eğer bunu göremiyorsak, anlamıyorsak, farkına varamıyorsak, bakmadığımız, görmek istemediğimiz, anlamak istemediğimiz içindir, aklımızı kullanmadığımız içindir yani. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, canlıların en kötüsü Aklını kullanmayan insanlardır. Canlıların en kötüsü, yani bir domuzdan, bir eşekten daha aşağıyıdır. Eğer aklını kullanmıyorsa, hem de aklını sonuna kadar kullanmalıdır. Ebedi hayatını kazanmaya çalışırken sonuna kadar kullanmalıdır. Dünyayı kazanmaya çalışırken, aklını sonuna kadar kullanmalıdır. Her konuda mutlaka aklını kullanmalıdır. Kullanmıyorsa, o akıl, akıl değildir. Aynı zamanda, Allah ne buyurdu? Canlıların en kötüsü dedi. Eğer böyle, işi anlamadan, avramadan, birilerinin peşine takılıp, kalabalık oluyorsa, bu sürü mantığıdır zaten. Anlaması gerekir. Hesaba çekmesi gerekir. Hatta Allah peygamberi bile hesaba çek dedi. Sana peygamberliğini ispatlasın dedi. Aklın onu kabul etmelidir. Kabul etmiyorsa öyle körü körüne peşinden gitme dedi. Onun için Allah buyurdu ayet-i kerimede Hak da bellidir, batıl da bellidir. Küfür de bellidir, iman da bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun dedi. Ama bilerek olsun dedi. Yani kafir olacaksan bilerek yap bunu dedi. Bile bile yap. Bilmeden, anlamadan, aklını kullanmadan birinin peşine takılıp hakta olduğunu, doğru yaptığını zannetme. Anlamaya çalıştığımız isim Allah'ın errafi ismidir. Yücelten. Yükseye çıkaran, arşa çıkaran Nasıl ki yedi kat gökü varsa Bir de arş varsa Aynı şekilde insanda da Yedi kat gökü ve arşı vardır Bunun için kalbin yedi mertebesi Bir de arşı vardır Allah kulunun arşına Tecelli eder Eğer kul arşına çıkarsa Kendi gönlündeki arşa çıkarsa Orada kimi bulur? Tecelli eden Allah'ı bulur bulmalıdır. Bulmuyorsa aklını kullanmamış, yolu yürümemiş, gerekeni yapmamış demektir. Yaratılışın gayesi eğer Allah "Ve ma halaqtu'l cinne ve'l insa illa liyabudun." buyurduysa, ben cinleri ve insanları sadece yalnız bana abd olsunlar diye yarattım buyurduysa bu durumda abd olmayı doğru anlamak gerekiyor. Abd olmak demek namaz kılmak, oruç tutmak ya da haza gitmek demek değildir. Abd olmak demek, Allah'ı sevmek demektir. Neden seveceğiz? Bizi yarattığı için, bizi kendi nurundan, ruhundan nefrettiği için, yokluktan varlığa çıkardığı için. Varlık olalım diye, Hazreti İnsan olalım diye dünya hayatını yaratıp bizi dünyaya gönderdiği için. Eğer gerekeni yapmazsak, abdolmaya çalışmazsak ne olur? Allah bu tercihi insana vermiştir. Mesela, sahabe iman etmeden önce müşrikti. Allah müşrikler için ne buyurdu? Onlar hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağıdır dedi. Allah'ın ayetlerini dinlemeyen, anlamayan, okumayanlar için ne buyurdu? Onlar hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağıdır. Gözleri var görmez, kulakları var işitmez, gönülleri, kalpleri var vehmetmez. Bununla anlamaz. Allah insan olma ya da hayvan olma tercihini tamamen insana bırakmıştır. Aklı vermiştir, iradeyi vermiştir, tercih hakkını ona vermiştir. Tercih senindir kulum deyip hiç kimseye de müdahale ettirmemiştir. Müdahale etmeyin, kuluma müdahale etme diyor. İsterse insan olur, isterse hayvan olur. Sahabe iman etmeden önce hayvandan daha aşağıydı. İman edince ne oldu? Gökteki yıldızlar gibi oldu. Resulullah Efendimiz buyurdu. Sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, tabi olursanız hidayete erersiniz buyurdu. Tercihi onlar yaptı. İman etmeyenler ne oldu? Hayvandan daha aşağı cehenneme gittiler. Yani Hazreti İnsan olmayı değil, hayvan olmayı tercih ettiler. Allah zahiri olarak beden itibariyle de insanı yaratırken, spermden yaratıyor. Ana rahminde binlerce o diri olan, insan olmak için yarışan sperm'in içinde binlerce, milyonlarca si vardır. Ama işlerinden hedefe varan bir tanedir. İlk hedefe varan insan olmayı hak ediyor. Beşer olmayı hak ediyor. Gerisi, gerisi çöpe gidiyor. İnsanlar için de bu böyledir. Manevi olarak Allah yolunda çabasını, gayretini sarf edip cennete koşanlar, Allah'ın rızasını kazanmak için, Hazreti insan olmak için yarışanlar, Boşuşturanlar evet, hedefe varır. Varamayan ne olur? Varamayan çöpe gider, cehenneme gider yani. Bu tercih tamamen insana aittir. Yani Allah kuluna soruyor. Kulum sen ne olmak istiyorsun? Kul dese ki benim için sadece dünya hayatı önemlidir. Dünyayı tercih ediyorum. Tercih senindir. Yani sen insan olmayı değil hayvan gibi olmayı tercih ettin demektir. Evet. Aslında iman edince, iman demek, Allah'ı her şeyden çok sevmek demektir. Kendini sevmek demektir. Kendini, kendisine kıymet yer vermek demektir. Allah'ın kuluna bahşettiği Hazreti insan olma şerefini kabul etmek demektir. Etmezse ne olur? Unutur. Unutur. Tabiri ise hayvan gibi olmayı tercih eder. Hayvan da yiyor, içiyor, yatıyor, geziyor. Ama onun Hazreti insan olmak gibi bir hedefi yoktur. Onun böyle bir özelliği yoktur çünkü. Ama Allah insana ruhundan etmiş sana nefedilen ruh ol buyurur. Yani ben ol buyurur, ben. Sen beni taşıyorsun. Benim nefrettiğim ruhu taşıyorsun. O o. Hazreti insan olmak demek bu demektir. Mümin, Müslüman olmak demek bu demektir. Yani bir hedef vardır. Bir gaye vardır. Evet. Bununla beraber Allah eğer her şeyi yaratmışsa mutlaka Allah'ın da bir muradi var. Allah'ın da bir hazzı vardır yani. Aldığı bir tat vardır. Eğer biz bunu böyle anlamazsak, bu durumda biz tat alıyoruz, biz haz alıyoruz ama Allah eğer tat almıyor diyorsak, biz haşa ondan üstünüz demek manasına gelir. Allah'ın aldığı haz nedir? Onun muradidir. Kulunun kendisine iman etmesidir. Sevgisine karşılık vermesidir yani. Allah yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurdu. Halife demek, temsil eden demektir. Allah bizden kendisini temsil etmemizi istiyor. Eğer Allah'ın bize verdiği özellikler, kendisindeki özellikler olmasa onu nasıl temsil edebiliriz? Buna nasıl gücümüz yeter? Evet. Kur bütünüyle Allah'ın yeryüzündeki halifesidir ve onun aynasıdır. Aynası olmalıdır. Yani Allah kuruna bakınca kendini görmek ister. Kendi sıfatlarını, kendi isimlerini, kendi güzelliğini onun üzerinde görmek ister. Evet. esma Hüsna'yı anlamaya çalışırken, evet, bunu tekrar tekrar anlatmaya çalıştık. Doğru okuyup, doğru anlamak gerekir. Onun için Allah'ın ilk emri okudur. İkra bismi Rabbü kelle halak. Oku, seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. Doğru okumazsak doğru anlayamayız. Dolayısıyla doğru yaşayamayız. Doğruyu da kazanamayız. Kendimize göre doğrularımız olur. Onun için herkesin kendine göre doğruları vardır. Ama doğru bir tanedir. Hak bir tanedir. Gerisi gerisi batıldır ve gerisi benim doğrum doğrudur dediğinde eğer o Allah'ın doğrusu değilse ben Allah'ın ortağıyım. Kendini Allah'a şirk koşmuş demektir. Ayetleri okurken bunu açık, net olarak anlarız. Allah bunu kabul etmiyor, şirk olarak da bunu söylüyor. Ya bütünüyle Allah'ı kabul ederiz, bütün isimleriyle kabul ederiz, ya da kabul etmeyiz. Onun için ayet-i kerimede buyurdu ki, onları Allah'a imana davet ettiğinde iman etmezler. Ama Allah'a şirk koşarak imana davet ettiğinde hemen... İman etmeye koşarlar. Allah'a şirk koşmak demek, Allah'ın herhangi bir ismini kabul etmemek demektir. Kendi aklını, kendi ilmini, kendi fikrini ona şirk koşmak demektir. Ben ondan daha iyi biliyorum demektir yani. Evet. Allah kulü kendine çeker iman etmeye başlayınca Allah'ı sevdiğini zanneder oysaki Allah onu seviyor. O kendisiyle Allah arasına perde koymuş, kendisine nef edilen ruhla arasına perde koymuş. O perdeyi biraz hafif aralayınca ben onu seviyorum demeye başlar. Oysaki Allah bütün zatıyla, sıfatıyla onu seviyor. Hiç kimse bizi bilmezken evet o seviyordu. Sevdi öyle yarattı. Ama Allah yolunda biraz ilerleyince görür ki Allah onu seviyormuş. O kendisi için sadece dünyanın, dünya hayatının hesabını yaparken Allah onun ebedi hayatının hesabını yapıyor. Yani Hazreti insan olması için evet onu imtihana tabi tutuyor. Yani imkan tanıyor. Yoksa imtihana tabi tutup kazanan cennete, kazanmayan cehenneme gitsin diye değil. Manevi olarak büyüsün, gereğini yapsın, Allah'ın güzelliğini üzerinde göstersin, Hazreti insan olsun diye imtihana tabi tutuyor. Mü'min bir de Rabbini kendisinden razı etmeye çalışır. Halbuki Allah ondan razıdır. O kendini kirletmiş, o Allah'tan razı değildir. O Allah'a itiraz ediyor. O, Allah'ın yaptığı muameleyi beğenmiyor. Evet, manevi olarak ilerleyince bunu görür ve anlar. Anlar ki kendisi Allah'tan razı olursa, Allah ondan razı olmuştur. Kendisi Allah'tan razı olmadan, Allah'ın kendisinden razı olmasını beklemesi doğru değildir. Perdeyi o araya koymuş, perdeleri onun çekmesi gerekir. Bunun için de onu tanıması lazım, onu anlaması lazım. Tanımadan, anlamadan ondan razı olamaz. Gerektiği gibi hakkını takdir edemez. Gerektiği gibi Allah'ı sevemez. Mesela yüzlerce tarikat vardır, yol vardır. Aslında yol bir taneydi. Resulullah Efendimiz sahabesiyle gittiği yol hak yoldur. Sirat-i Müstakim yoludur. Kim kıl kadar bundan ayrılırsa, deralette düşmüştür. Yoldan çıkmıştır yani. Onun için Resulullah Efendimiz sahabesiyle otururken, eline bir ağaç arıyor, böyle bir çizgi çiziyor. Etrafına da böyle bir sürü çizgiler çiziyor. Bu yol Sirat-i Müstakim yoludur. Allah'a giden yoldur. Kim bu yolda giderse Allah'a dost olur dedi. Bu etrafındakiler de yollardır ama Silat-ı Müsaklim'den ayrılmış yollardır. Her bir yolun sonunda bir şeytan durur buyurdu. Kim de bu yollardan birine saparsa sonunda şeytana dost olur dedi. Evet, genel olarak tasavvuf neye dayanıyor, tarikat neye dayanıyor? Onu da izah etmemiz gerekir. Allah'ın rafi ismini anlatırken. Her biri kendine göre bir yol çizmiştir. Kendine göre en kestirme yoldur. Yani gurü Allah'a vasıl eden yoldur. Allah'a dost eden yoldur. Nefsi tezkiye eden, temizleyen yoldur. Allah ile arasındaki perdeyi kaldıran yoldur. Her birine kendisine göre. Ama... Bu durumda sormak lazım, en kestirme yol Resulullah Efendimizin yolu olması gerekmez miydi? En kestirme yoldan o sahabeyi yetiştirdi mi? Gökteki yıldızları o mi? Neyle yetiştirdi mi? Ne ile yetiştirdi? Kur'an ile, Allah'ın ayetleri ile, Allah'ın zikri ile. Onun için her birinde farklı farklı. Zikirler vardır, farklı farklı tefekkürler, murakabeler vardır. Mesela, bütün tarikatlarda yol aynıydır. Belli bir zamana kadar nefsin terbiyesi için zikir tavsiye edilir. Belli sayılarla belli bir zikir Tavsiye edilir Bu zikir sadece dilin zikri değil Tefekkürle beraber olması gerekir Ama Yolculuk bir yere varınca Ondan sonra Mutlaka Mürakabe gerekir ve bu mürakabe Bir ayetin Tefekkürü mürakabesidir Bir ayetin Bütün tarikatlarda bu böyledir Ben hepsini birden söyleyeyim Arkadaşlar Evet, bu konuda bilgi sahibi olsunlar. O belli bir yolculuktan sonra seyri Allah, seyri ilallah ve seyri fillah diye üç türlü yolculuk vardır. Seyir yolculuk demektir. Yolculuk vardır. bu ayeti verirken ona buna seyri ilallah denir. Bütün tarikatlar da aynıdır. O yolcunun, o dervişin, Allah'a giden müridin bugün mülk kimindir? Bugün mülk vahid ve kahhar olan Allah'ındır. Ayetini ona verir. Bundan sonra zikri bırak der. Sadece bu ayeti murakabe et ve tefekkür et. Ama her anda mülkün Allah'a ait olduğunu tefekkür et. Hem dünyanın hem ahiretinin Allah'a ait olduğunu tefekkür et der. Evet. Yani bu ayeti tefekkür etmesini söyler, murakabe etmesini söyler. O da yatarken, otururken, çalışırken, işini yaparken, yürürken sürekli bu ayeti tefekkür eder. Bugün mülk kimindir? Bugün mülk, vahid ve kahhar olan Allah'ındır. Vahid, bütün isimlerin kendisinde olduğu zat demektir. Kahhar, kıyamet günü kim Allah'ın herhangi bir ismine veya mülküne sahip çıkmışsa Allah onu kahreder ve ondan alır. Biri ölünce hiçbir şeyi olmadan Allah'ın huzuruna gider ne mali, ne mevkisi, ne de başka bir şeyi beraber gitmemiştir. Allah her şeyi ondan almış, her şeyi daha doğrusu teslim etmiş, huzura ameliyle gitmiştir. İmanıyla gitmiştir. Neyi kazanmışsa, manevi olarak neyi kazanmışsa o halde Allah'ın huzuruna gider. Eğer o kul artık her şeyin, kendisinin Allah'a ait olduğunu idrak ederse, bunu anlarsa, bunu tazıp yaşarsa, artık her şeyi Allah'a ait gördüğünde bu ayet onda tecelli etmiştir. Bu ayete tam iman etmiş demektir. Bundan sonra ona bir ayet daha söyler. O da, nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Ayetidir. Buna da sevdiğimi Allah, Allah ile beraber seyir. Allah'ın beraberliğini tatmak. Ondan sonra o bunu tefekkür eder, bunu mürakabe eder. Her anda Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu tefekkür eder. Tefekkür eder, mürakabe eder, bunu tatmaya çalışır. Allah'ın huzurunda Allah ile beraber olmaya çalışır. Allah kuluyla ile beraberdir, kul onunla beraber olamıyor. Eğer bunu da tamamlarsa, her anda Allah ile beraber olduğunu artık iman eder ve tadarsa, bundan sonra ona bu sefer seyri fillah diye tabir edilen mürakabeyi verir ona. Bu da Allah size şah damarınızdan daha yakındır. Ayetini ona tetkin eder, söyler. Artık o da Rabbini kendinde, kendisiyle beraber kendisine kendisinden daha yakın olarak anlamaya, tatmaya çalışır. Allah size şah damarınızdan daha yakındır. Artık öyle bir hal alır ki, geçmişte mesela bu hali yaşayan Hallaj, Hallaj-ı Mansur, Enel Hak demişti, bundan dolayıydı. Artık kendini göremez olur. Yolculuk devam eder. Genel olarak tasavvuf deyince, tarikat deyince bunu böyle anlamak gerekir. Yoksa biz gittik işte ders aldık. Yok biz gittik böyle yaptık. Bunlar hepsi evet uydurma söyledim. Uydurulmuş dindir bu. Allah bize akıl vermiş. Aklımızı sonuna kadar kullanmamız gerekir. Ama gördüğümüz gibi yol ayetlerle gidiliyormuş. Allah'ın ayetlerini tefekkürle iman etmekle gidiliyormuş. Aynı şekilde birinci mertebede evet, zikir de aynı işi görür. Yani seyri ile Allah'ta bugün mülk kimin dediğimizde Fatiha'daki Allah'ın evet, Maliki Yevmiddin Malik ismi aynı ile birebir karşılıyor. Yani sen Maliki Yevmiddin deyip iman ettiğinde evet, Seyri İlallah başlamıştır. Evet, tam olarak iman ettiğinde Seyri ilallah tamamlanmıştır. Evet, Fatiha'daki Maliki Yevmiddin Seyri mi Allah'ta Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. Bunu da Allah'ın Rab ismi, Rahman ismi, Rahim ismi karşılar. Allah Rab'dır, terbiye edendir ve her anda seni kontrol ve gözetim altında tutandır. Her anda Rahman ve Rahim olarak ebedi hayatını kazanman için, Hazreti insan olman için sana yardım edendir, rahmetiyle muamele edendir. Yani Rab, Rahman ve Rahim olan Allah seninle beraberdir. Seyrifullah'ta Allah size şah damarınızdan daha yakındır. Evet, hangi esma bunu karşılıyor? Allah ismi, Allah'ın zat ismi. Son mertebedir bu çünkü. Bütün isimleri kendinde toplayan Allah'ın zat ismidir. Allah Allah diye zikretmeye başladığında yolun sonuna varıyorsun. Bütün sahabe Kur'an ile Allah'a vasıl oldu. Allah'ın ayetleriyle Allah'a vasıl oldu. Bütün veliler, velayeti Allah'ın ayetleriyle kazanmıştır. Evet. Söyledim, aklı kullanmak gerekiyor, hem de sonuna kadar. Bu durumda eğer gerçek manada Fatiha'yı okursak, namaz kılanlar sünnetlerle beraber günde 40 sefer sünnet olmadan 20 sefer Fatiha'yı okuyor. Allah boşuna onu okutmuyor. Demek ki bir tek Fatiha bizim için aslında yeterliymiş. Kur'an'ın özüdür, özetidir. En azından herkesin gücü buna yeter. Fatiha'yı anlamaya, tefekkür etmeye herkesin gücü yeter. O zaman yol herkese açıktır. Bütün müminlere, bütün Müslümanlara açık demektir. Fatiha ile Allah'ın Fatiha'daki evet, o yedi ayetiyle ref olur ve Allah'a vasıl olur. İman eder. Allah'ın hem yakınlığını tazar, hem Allah'ın beraberliğini tazar, hem mülkün, her şeyin Allah'a ait olduğunu bütün şiddetiyle, her zerresiyle tazar, kamil imana sahip olur. Dolayısıyla ne Zayet-i Kerime'de Allah müminlerin velisidir. Veli demek, mümin olmak demekmiş. Biri müminse o velidir. Ama mümin olmak için evet, ne gerekiyor? Allah'ı her şeyden çok sevmek gerekiyor. Bunun için onun yakınlığı gerekiyor. Bunun için onu tanımak gerekiyor. Anlamak gerekiyor. Neyle? Kendisiyle. Kendisiyle beraber. Kimse dışarıda Allah'ı bulamaz. O sizde, sizden daha yakındır. Şah damarınızdan daha yakındır. Nerede olursanız olun sizinle beraberdir. Ne yana dönersen dön, Allah'ın veşi oradadır dedi. Bu durumda Rabbimizi kendimizle, kendimizde bulmamız gerekir. Eğer kendimizle beraber olamazsak onu bulamayız. O zaman bize düşen aslında kendi kendimizle beraber olmamızdır. Kendi kendimiz olmamızdır. Allah'ın Rafi ismiyle ilgili ayetleri beraber anlamaya çalışalım. Allah sizi davet eder. Dini bütünüyle Allah'a has kılarak davet eder. Dini Allah'a has kılmaya davet eder. Yani dininiz Allah'ın dini olsun. Din demek yaşama biçimi demektir. Kim nasıl yaşıyorsa onun dini odur. Allah'a göre yaşıyorsa, onun dini Allah'ın dinidir. Yok eğer aklına göre, fikrine göre, düşüncesine göre, birilerine göre yaşıyorsa, onun dini de odur. وَلَوْ كَرِهَ kafirun. Sen Allah'ın dinini has olarak yaşa, dini Allah'a has kıl. İsterse kafirler, inkar edenler, hakkı hakikati örtenler, onu kerih görsün, çirkin görsün. ''Koş görmesin, sen onlara bakma.'' dedi. ''Refi'ü derecati zül ''Allah dereceleri yükseltendir ve arşın sahibidir.'' Söyledim biraz önce. ''İnsanın gönlü arş rahmandır.'' buyurdu Resulullah Efendimiz... Gönül Rahman'ın arşıdır dedi. Rahman insanın gönlüne tecelli eder. Yülkül ruhu min emrihi ala men yaşa min ibadihi. Allah ruhu dilediğine ilka eder. Emriyle bunu ona ilka eder. Kime? Kullarından Diliyene, hangi gülü isterse Allah ruhu ona ilka eder. لِيُنْزِلَ <gülüyor> يَوْمَةْ O, Allah ile buluşma günüyle uyarsın diye, hatırlatsın diye, inzar etsin diye, önlerine koysun diye. Biraz önce anlattığım yolculuk tamamlanırsa Allah ruhu ona ilka eder. Yani o perdeyi kaldırır. O kul Allah'ın nefrettiği ruh olmuş olur. Zaten önceden de öyleydi ama araya perdeyi o koymuştu. Araya perde koymak demek, onu unutmak demektir. Yok saymak demektir. Bu insanın kendi kendisini unutması demektir. Sonuçta hepimiz biliyoruz ki şimdiye kadar milyarlarca insan gelmiş ve gitmiştir. Hayatı nasıl yaşamış olursa olsun hepsini geride bırakıp gitmiştir. Ama Allah'ın huzuruna gitmiştir. Ya kazanmış ya da kaybetmiş olarak gitmiştir. Eğer biz dinimizi Allah'ın kitabından, Resulünden öğrenmezsek birileri bize dinimizi öğretmeye kalkışır. O da nedir? Uydurma din. Uyduruk din yani. O Allah'ın dini değildir. Bir Allah'ın indirdiği dindir. Din vardır. Bir de uydurulmuş din vardır. Eğer söylenen Allah'ın vahyine uymuyorsa, Kur'an'a uymuyorsa, Resulüne uymuyorsa, o uydurulmuş dindir. O İnsanların ürettiği dindir. Aklına göre, fikrine göre ürettiği dindir. Aynı şekilde tasavvuf, tarikat da böyledir. İşin hakikatini de söyledim. İş Allah'ın ayetleriyle bitiyormuş. Gerisi, gerisi uydurmadır, uydurulmuştur yani. Evet. Allah kulun arşına tecelli eder. Aslında her anda her kula tecelli ediyor ama kul araya perde koyduğu için, kendisi kendisiyle beraber olmadığı için onu duymuyor, hissetmiyor ve görmüyor. Onu tatmıyor yani. Ama ayetleri eğer tefekkür ederse, mürakabe ederse Allah onunla beraberdir. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Allah size şah damarınızdan daha yakındır. Bunu tefekkür ederse, bunu tatmaya başlar. Sonra Rabbini arşında bulur. Evet. لِي il-mulkul الْيَوْوْا لِلّٰهِ الْوَحِدِ الْقَحَارِ Allah öyle buyurdu. Kıyamet günü bütün insanlar mahşer yerinde diz üstü çekmiş olarak bulunur buyurdu Resulullah <gülüyor> Efendimiz. Allah oradakilerine hitap eder. لِي <lîmenil> مَنِ mulkul الْيَوْا Bugün mülk kimindir? Buyurdu ki, hiç kimse cevap veremez. Cevap vermeye kendisinde güç bulamaz. Allah cevap verir. Lillahil vahidil kahhar buyurur. Vahid ve kahhar olan Allah'ındır. Hiç kimseye ait hiçbir şey yoktur dedi. Ve kim herhangi bir şeye Hazreti insan olmaktan başka herhangi bir şeye sahip çıkarsa, o ondan alınır, onunla kahrolur dedi. Allah'ın kahretmesi demek, onu dizeltmesi demektir. Ona, onun nefsine boyun eğdirmesi demektir. Hakkı hakikati ona tattırması demektir. Allah'ın kahretmesi budur. Yani biri herhangi bir şeye benimdir demiştir. Allah onu ondan alıyor. Senin değil. Bunu sana kazanasın diye. Ebedi hayatını kazanasın diye ikram etmiştim deyip ondan aldığında o da kahrolur. Evet. O gün herhangi bir şeye biri sahip çıkmışsa Allah onu ondan alır ve o da onunla kahrolur. Bu hayatta, bu dünyada bunun kazanabileceği tek bir şey vardır. Onun olabilecek tek bir şey vardır. O da Allah'tır. Burada bir tek kazanabileceğin Allah'tır. Allah'ın sana nefrettiği ruhtur. Hazreti insan olmaktır. Allah'ın güzelliğiyle güzel olmaktır. Gerisi, bütün ibadetler hepsi bunun içindir. İmanı kemale erdirmek içindir. İnsanı Hazreti insan yapmak içindir. Eğer biri ibadetiyle Allah'a yaklaşmıyorsa, ahlakı güzelleşmiyorsa, yani merhamet sahibi olmuyorsa, cömert olmuyorsa, insanları affetmiyorsa, yardım etmiyorsa, o sadece taklit yapmıştır. İbadeti kabul olmamış demektir. Kim neyi kazanırsa kazansın, mutlaka Allah onu ona ikram eder ve o onun üzerindedir. Eğer biri bu ayeti tefekkür ederse, evet, ne yapar? Hiçbir şeye sahip çıkmaz. Her şeyin Allah'a ait olduğunu kabul eder, iman eder ve Allah'a teslim eder. Allah yolunda her şeyini karçar, sarf eder. El yevme tüzze kullu nefsin bima kesebet. O gün, o kıyamet günü herkese kazandığının karşılığı vardır. Kim her neyi kazanmışsa, ister iyilik olsun, ister kötülük olsun, ona onun karşılığı vardır. La zulmel yevme innallâhe seriyor hesab. Allah o gün hiç kimseye zulmetmez, kimseye zulmedilmez. Kime ne verilmişse, o onu kazanmıştır. Allah seriul hesabdır. Hesabı seri olarak görendir. Hesabı seri olarak burada görür, orada değil. Hesap burada görülüyor. Eğer biri Allah yolundaysa, Allah'a yaklaşmaya çalışıyorsa, Allah'ın kendisine nefretliği ruh olmaya çalışıyorsa, Allah'ın güzelliğiyle güzel olmaya çalışıyorsa, burada güzel olur, orada değil. Güzel olunca ne olur? Onun gönlü cennet olur. Cennet. Yani rahmet dolu, merhamet dolu, muhabbet dolu, sevgi dolu, cömert, kerim, affeden, hoş gören, yardım eden böyle bir gönül. Böyle bir gönül cennet bir gönüldür. Ama kin dolu, nefret dolu, dedikodu dolu, iftira dolu, zulüm dolu, eleştiri dolu bir gönülde cehenneme dönmüş bir gönüldür. Böyle bir gönülde cehenneme layıktır. Yani Allah seriül hesabdır. Yaptığının amelenin karşılığını anında sana verip hesabını görür. Bunun için herkes kendi gönlüne bakmalıdır. Kendini hesaba çekmelidir. Cennet gibi bir gönüle mi cehennem gibi bir gönüle mi sahiptir? Cehennem gibi bir gönül nasıl cennete layık olsun? Eğer ibadetlerimiz, zikrimiz Çabamız, gayretimiz, gönlümüzü cennete çevirmemişse kendi kendimizi kandırıyoruz. İman etmemişiz, imanımız yok demektir. İmanımız. Çünkü iman olmadan amel fayda vermiyor. İman olmadığı için amel fayda vermeliyiz. Eğer iman varsa az bir amel de bizi güzelleştirir, gönlümüzü cennete çevirir. Bizi Hazreti İnsan yapar. hiç kimse imansız cennete gidemez ama amelsiz gider. İmanla gider. Söylemiştim daha önce. İki ordu karşı karşıya gelir. Resulullah Efendimiz sahabesiyle beraberken karşıdan müşrik iman ediyor. Bu tarafa geçiyor. Sadece La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Ne namaz kılmış, ne oruç tutmuş, hiçbir şey yapmamış. Yani bir saat önce iman etmiş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye bu tarafa geçmiş. Savaşmış, şehit olmuş. En yüksek meştebe. Hemen cenneti kazanmış. Hiç amel yok. Amelsiz oluyormuş ama imansız olmuyor. Onun için bize düşen önce imanımıza bakmaktır. Gerçekten imanımız var mıdır yok muydur? Allah ayet-i buyurdu. Evet, uydurma dinin Söylediklerine bakmıyoruz. Allah neyi söylemiş ona bakıyoruz. Buyurdu ki ayet-i kerimede, Sizden hiç kimse yoktur ki ölmeden evvel gideceği yeri görmemiş olsun. Ya cehennemi görür ya cenneti görür. İkisinden biridir. İmanını kurtarırsa cenneti görür. Kurtarmazsa cehennemi görür. Cennete giden de ebedi olarak cennete gidiyor. Cehenneme giden de ebediyen cehenneme gider. Kim söyledi? Allah söylüyor. Buyurdu ki ayet-i kerimede O ölüm anında ölen eğer kitabını sağından alacak olanlardansa cennetlikler kitabını önden ve sağdan alır. O onun amel defteridir. Kafirler, cehennemlikler, müşrikler de arkadan soldan alır. Ölen eğer sahada, kitabını sağdan alanlardan biri ise ona selam vardır. Allah'ın sana selami var. Allah seni cennetle müjdeliyor diye onu müjdeler. Daha ölmemiş son nefeste. Son nefesini vermeden öncedir. Eğer ölen cehennemlikse ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Yani cehennemle müjdelenir. Sen ebediyen kaybettin. Sen Rabbini kaybettin. Sen kendini kaybettin. Ebediyen cehenneme gidiyorsun delginde başından kaynar sular dökülür. Şok olur yani. Eğer ölen Allah'a yakın olanlardan biri ise dedi. Allah'a yakın olan biri üç kısma ayırdı. Bunlar müsabaka yapanlardır. Allah yolunda yarışanlardır dedi. Bu Allah'a yakın olanlar mukarrebun dedi. Allah'a yakın olanlar Biraz önce benim anlattığım O ayetleri tefekkür bizi Allah'a yaklaştırır Allah'a yakın olmak lazım En yakın olmak lazım Onlara hemen Rahatlık hemen cennet vardır Yani onlar kıyameti beklemiyor Hesabı beklemiyor O zaman iş dünyada olup bitiyor Yani Ya cennetliksin ya cehennemliksin İmanını kurtardınsa cennete gidersin. Amelin kötü olsa bile biraz zahmet çekersin yolda ama cehenneme gitmiyorsun. Ama kaybetmişsen artık istediğin kadar çaba gayret sarfet, ebediyen kaybetmişsin. Bize düşen imanımızı korumaya çalışmaktır. İmanımızı arttırmaya, kemale erdirmeye çalışmaktır. Yani Allah'a olan sevgimizi, Allah'a olan teslimiyetimizi edebimizi çoğaltmaya artırmaya çalışmamız gerekir sebe hallillahimafi <Sessizlik> ard Göklerde ve yerde her ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder hepsi Allah yolunda akar Allah onlara hangi vazifeyi vermişse kendi vazifelerini yerine getirirler. Vowel aziz hakim. Allah aziz ve hakimdir. Bütün şeref Allah'a aittir. Bütün işlerinde hikmet vardır. Eğer şerefli olmak istiyorsan Allah'a yakın ol. Şerefini Allah'tan al. Eğer şerefini Allah'tan değil, başka bir şeyden alıyorsan, dünyada maldan, mülkten, mevkiden alıyorsan, Sonra onları terk edip gittiğinde ahirette şerefsiz kaldırsın. Şerefin olmaz. Ama şerefini Allah'tan alıyorsan işte gerçek şeref sahibi sensin. Bununla beraber Allah hakimdir. Her işinde bir hikmet vardır. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Rabbim bana hikmetle bakmayı emretti. Hikmetle bakmayı. Hikmetle Allah'ın buradaki muradı nedir deyip anlamaya çalışmaktır. Yani şu şöyle yaptı, bunlar böyle yaptı demekle bir şey anlamış olmuyoruz. Anlamamız gereken, peki Allah ne yapıyor? Bu mümince bir bakış değildir. Başımıza ne gelirse gelsin, acaba Allah'ın buradaki muradı nedir deyip bakmak lazım. Bu bütün dünyadaki, bütün varlıktaki olaylar için böyledir. Allah'ın muradı nedir diye anladığımızda, anlamaya çalıştığımızda Allah bize onu öğretir. Gönlümüze onu vahyeder. Kurum, benim buradaki muradım budur. Mesela dünyanın dört bir yanında sorun var, sıkıntılar var. Özellikle mesela mümin, Müslüman memleketlerinde sorunlar var, sıkıntılar var, açlık var, açlıktan ölen insanlar var. Eğer biz Allah ile bakmazsak bunu anlayamayız. Dünya da Allah'ındır, ahiret de Allah'ındır buyurdu. Öyle değil mi? Eğer dünya Allah'ınsa Allah'ın dünya üzerinde bir muradi vardır. İnsan üzerinde bir muradi vardır. Kul Allah'ın muradını unutunca, onu çiğleyince neye sebep olur? Allah'ın rahmetinin kesilmesine sebep olur ki bu da gazabı beraberinde getirir. Allah gazabı etmiyor. Rahmet kesilince gazap geliyor. Yani onun için ayet kelimede ne buyuruyordu? Bütün iyilikler güzellikler size Allah'tan, bütün kötülükler kendi nefsinizdendir. O zaman bir yerde zulüm varsa kendi kendimizi, nefsimizi hesaba çekmemiz lazım. Evet. Sorun nerede? Sorun Allah'ı unuttuksa bu en büyük sorundur. Bu kendimize yaptığımız en büyük zulümdür. Hem de iman etmişiz diyoruz. Sorun buradan kaynaklanıyor. Allah ne yapıyor? Uyarıyor. Sen iman etmemişsin. Siz iman etmemişsiniz. İman bu değil. Ne burada ay de? Eğer siz dininizden dönerseniz Allah sizi giderir yerinize Allah'ın sevdiği ve Allah'ı seven bir topluluk getirir ki onlar Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Cennete giremezsiniz. İman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız, birbirinizi sevmedikçe. Ya bunu tasdik ederiz, kabul ettim deriz ve kendimizi hesaba çekeriz. Ya da ne deriz? Boş konuşmuşsun. Ne, nereden biliyor o? Deriz. Ya iman ederiz ya iman etmeyiz yani. Allah'a ve Resulüne iman eden iman ettim deyip kendini kontrol eder. Ben gerçekten Allah'a iman edenleri seviyor muyum? O Allah'ı sevdiği için ben de onu seviyor muyum? Sevmek iman eşidir. Senin imanın onun imanını sevmelidir. Onun için la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen nedir? Kardeşimizdir. İş bitmiştir yani. Fikri, düşüncesi, mezhebi, tarikatı, yolu, partisi ne olursa olsun o Allah'ı kabul ediyor mu? Ediyor. Bitti. Kabul etmiyorsa nedir? Kabul etmiyorsa hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıdır. Aklını kullanmamış. Anlamaya çalışmamış. Bir kul olarak elbette ki onu da seviyoruz. Ama mümini sevmen farklıdır. Onu Allah için seviyorsun. O Allah'ı sevdiği için senin imanın onun imanını seviyor. Öteki öteki seni insan kardeşindir. Ona göre seviyorsun. O da şeytanın tuzağına düşmüş. Sana düşen onu sevip ona sarılıp ona yardım etmektir. Onu kurtarmaya çalışmaktır. Şeytanın elinden kurtarmaya çalışmaktır. Yani birbirimizi sevmeden cennet yok. Hiç kimse böyle bir hayal kurmasın, kurmamalidir. Resulullah Efendimiz yok dedi. Sevmiyorsak iman yok dedi. Birbirini sevmedikçe iman etmiş olmazsınız dedi. Allah, günlerdekini bilendir. Açıklasak da, gizlesek de. O bizi biliyor. Biz de kendimizi biliyor muyuz? Elbette ki. Bilmezsek bu zulüm olur. Yani biri cehenneme gideceğini bilmeden cehenneme gitmez. Eğer cehenneme gideceğini bilmeden cehenneme giderse bu Allah'ın ona yaptığı zulüm olur. Yakışır mı böyle bir şey? Onun için Allah ölçüyü koymuştur. Ölçü Allah'ın kitabıdır. Kur'an'dır. Kendimizi Allah'ın kitabının ölçüsüne vurduğumuzda, Allah'ın Resul'ünün ölçüsüne vurduğumuzda yerimizi görürüz, biliriz, anlarız. Anlarız ama ben bunu kabul etmiyorum dediğimizde zaten sen iman etmemişsin. Yoksa oradan nereye gideceğini biliyor, bilirsin, anlarsın. Allah'a ne kadar yakın, ne kadar uzak olduğunu anlarsın, bilirsin. Ama hiç kimse için geç değildir. Bütün yapılması gereken Ya Rabbi sana döndüm demektir. Sen beni sevip yaratmışsın, dileyip yaratmışsın, ben de senin sevgine karşılık vermeye karar verdim demektir. mi gayretimi sarf ederim Ya Rabbi demektir. Diyebilmektir. Dediysek iş bitti. Allah bizi, insani cennet için yaratmıştır. Hazreti insan olsun diye yaratmıştır. kaybesin diye değil ama ona irade vermiştir, tercih hakkı vermiştir. Dilyen iman etsin, dilyen kafir olsun dedi. Dilyen Hazreti insan olsun, dilyen hayvandan daha aşağıya olsun dedi. Tercih senindir dedi. Lehu mülkü semavati vel ard Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O'na aittir. Yuhyi ve yumit ...dirilten ve öldüren O'dur. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadir olandır. Allah diriltir ve öldürür. İki türlü diri olmak... ...iki türlü de ölü olmak vardır. Bir zahiri olarak diri olmak vardır... ...bir de manevi olarak diri olmak vardır. Allah iman etmeyenlere ölü dedi. Buyurdu ki ayet-i kerimede... ...Resulüm ölülere sen mi işittireceksin... Ayetlerimi işitmeyenler ölüdür dedi. Onlara işitiremezsin. İman etmeyenler ölüdür. Allah'ın ayetlerini dinlemeyenler, anlamak istemeyenler ölüdür dedi. Ama Allah yolunda ölenlere, öldürülmüş olanlara ölü demeyin dedi. Onlar Allah katında diridir ve rızıklanırlar. Ama siz bunu şuhretmezsiniz, anlamazsınız dedi. Bak, ölmüşse de Allah yolunda öldürülmüşe de ölü deme dedi. O diridir dedi. İnsan neyle dirilir? Allah'ın vahyiyle, iman ile. Müşrikler Allah'a iman etmeden önce ölüydü. Allah peygamberini gönderdi, vahyin indirdi, iman edenler dirildi onunla. Dirildi ve hazreti insan oldu. Bu Kur'an'ın mucizesidir. Kur'an'ın mucizesi onlar üzerinde gerçekleşti. Eğer biz de Allah'ın kitabına, ayetlerine sarılırsak, iman edersek o ayetleri aklaka dönüştürüp amele dönüştürürsek yani hayatımızın içinde Allah'ın ayetlerini yaşarsak ne olur? Ayetleriyle, ile dirilmiş oluruz. Hazreti insan olmuş oluruz. Unutursak ne olur? Manei olarak ölürüz ve son ve zahir ve batın ve o şeyin O Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır ve o her şeyle her şeyi bilendir. Bir kulun Allah'a yakınlığı tatması için bu ayet yeterlidir. O evveldir, ahirdir. Zahirdir, batındır. Ve o her şeyle her şeyi bilendir. Evet, bu ayetin hükmü tecelli ettiğinde, bu ayetin üzerinden perde kalktığında, yani bu ayete iman ettiğimizde ve bu ayet bize açıldığında, evet, göreceğimiz şey nedir? Allah zatıyla, sıfatıyla tecelli edip bütün varlığı yaratmıştır. Ve her zerremizde Allah'ın nuru tecelli etmiştir. Hem öncesinde hem sonrasında. Hem şimdi hem sonra. O Allah sizinle beraberdir. Nerede olursanız ol. Vallahu بِمَا تَعْمَدُونَ بَسِيرٌ Allah sizin yaptıklarınızı görendir. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Biz istediğimiz kadar Allah'ın bizimle beraber olduğunu unutmaya çalışalım. Bu durumda Allah bizimle beraber olmuyor mu? Oluyor. Ama biz onunla beraber olmuyoruz. Sorunumuz burada. Allah bizimle beraberdir. Allah bizi seviyor. Allah bizden bize daha yakındır. Ama biz onunla beraber olamıyor, onun yakınlığını tazamıyor, hissedemiyoruz. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Ayetlere iman etmemiz yeterlidir. Bunun için tefekkür gerekir, mürakabe gerekir, zikir gerekir. Unutmamak gerekir yani. Leh mulku semawati Göklerin ve yerlerin mülkü ona aittir. Ve ilallahi turca'un umur. Bütün işler, bütün yaptıklarınız yani, bütün amelleriniz ona dönderilir. Yürücü Leyle bin nehar. Ve yulicun nehare billey. O geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. ve عَل۪يمٌ بِذَّاتِ sudur O göğüslerdekinin özünü bilendir. Niyetinizi biliyor, niyetinizin niyetini biliyor. O niyet nasıl bir tasavvurdan meydana gelmiş onu biliyor. Yani Allah kitabımızı elimize verdiğinde sadece yapılanları değil, oradaki niyetlerimizi de göreceğiz. Niyetin arkasındaki niyeti de göreceğiz. Ameller niyete göredir çünkü. Âmîn billahi ve resûlihi <gülüyor> ve infıkû mimma ce'alakum Allah'a ve Resulüne iman edin ve bir de Allah'ın sizi halife kıldığı, size teslim ettiği şeyleri ikram ettiklerini infak edin. Fellazina amenu minkum ve enfakû lehum ecrun Sizden iman edip infak edenler için Allah kerim bir ecir hazırlamıştır. Onlara kerim bir ecir vardır. Ve <Sessizlik> aleykum ne töminunun billahi ve resul. Size ne oluyor öyle? Neden Allah'a ve O'nun resulüne iman etmiyorsunuz? Yedukum li tu'minu O sizi Rabbinize iman etmeye davet ediyor. Ve kad ahaze misakakum. Halbuki siz Allah'a bir de söz vermiştiniz. Allah sizin de misaklaştı. Yani size kitabını indirdi, buna iman edin dedi. Kur'an'da ne varsa o, ben Kur'an'a iman ettim dediğimizde Allah'a verdiğimiz sözdür. Neyi emretmişse bunu yaparım ya Rabbi demişiz. Neden sakındırmışsa bunu da yapmıyorum ya Rabbi demişiz. Allah'a söz vermişiz. Bir de Allah sizden söz almış dedi neden Allah'a ve Resulüne iman etmiyorsunuz? İnkıtım benim. Eğer siz müminseniz, müminseniz iman edin. Mümin olduğunuzu iddia ediyor ve söylüyorsanız benim size vahyettiğime iman edin. Allah'a iman edin. Allah'ın bütün isimlerine, El Esmaul Hüsna'sına iman edin. Resulüne iman edin. Resulünü örnek olarak, önder olarak, rehber olarak kabul edin. Ona tabi olun. Onun gibi yapın. Onun gibi olmaya çalışın. Eğer böyle yaparsanız ne olur? Ayet devam ediyor. Hüvellezi yunezzilü ala abdihi ayatin beyinat Liyukricekum mine zulümati ilen lur Sizi karanlıklardan nura çıkarsın diye Ayetlerini size gönderen O'dur. Allah'ın ayetleri bizi karanlıklardan nura çıkarıyormuş. Ayetler olmayınca ne olur? Karanlıklara gömülüyormuşuz. Nur bir tanedir. Ne buyurdu? Zulumaz. karanlıklar ama nur tek olarak ile nur. Allah'ın yolu, sırat-ı müstakimi, Allah'ın nurunun bulunduğu yol. Ve inna Allaha buyukum la Rahim. Bununla beraber unutmayın ki Allah sizin için Rauf ve Rahimdir. Yani şimdiye kadar zulümatta kaldınız, Allah'ın ayetlerini yok saydınız, yüz çevirdiniz, anlamamazlıktan, duymamazlıktan geldiniz. Ama Allah sizin için Rauf ve Rahimdir. Sizi karanlıklardan Nura davet etmeye devam ediyor. Neyle davet ederse etsin, kiminle davet ederse etsin, sizi karanlıklardan nura davet eder. Eğer dönerseniz Allah Rauf ve Rahimdir. Size sert muamele yapmaz. Raufça yapar, yumuşakça muamele yapar ve rahmetiyle muamele Ve Allah ﷻ ﷻ Andolsun ki insani biz yarattık. Ve ne anamı matvesvisu biihi nefsuhu. Andolsun ki nefsinin kendisine neler fısıldadığını, nasıl bir gösterebildiğini verdiğini... Ve neyimiz akıb ilahi mi hablil varid. Çünkü. Biz ona şah damarından daha yakınız. Evet. Ona can damarından daha yakınız. Ona ondan daha yakınız. Çünkü hakikatte, hakikatimize tecelli eden O'dur. O'nun nurudur. وَمَنْ يُتِعِ ve وَرَسُولُ Her kim ki Allah'a ve resulüne itaat ederse fe ulaiheme alledine anallahu aleyhim Allah onları nimet ikram ettiği kullarıyla beraber eder. Yani siratellezine an'amta aleyhim Fatiha'daki ayette buyurduğu gibi Allah kendisine nimet verdiği kullarıyla beraber eder onları. Neye karşılık Allah'a ve resulüne itaate karşılık min nebiyyin ve ve ve salihin Kimdir o Allah'ın nimet verdiği kullar? Allah'ın nebileri, Allah'ın peygamberleri, Allah'ın kitap verdiği, vahiy verdiği peygamberleri, nebileri, ve siddiqin Allah'a karşı sadakatini ispatlamış olanlar. Nebiye tabi olmuş, uymuş Sadakatini ispatlamış, Allah'ın vahyine uymuş, sadakatini ispatlamış olanlar. Nebi'den hemen sonra gelir, bunlar Allah'ın Resulleridir. Ve şühedâ, bir de şehitler dedi. Şehidi anlatmıştım daha önce, Allah'ın şehit ismini anlatırken. Şehit Allah'ın ismidir, şahit olan demektir. Nerede olursanız olun, o sizin üzerinizde şahittir dedi. Aynı şekilde şehit Resulullah Efendimiz'dir. Allah buyurdu öyle. Resul sizin üzerinizde şahittir, şehittir dedi. Şehit. Yoksa böyle gitmiş, savaşmış, ölmüşe şehit demedi. Allah yolunda ölene de şehit demedi. Ne dedi? Allah yolunda öldürülmüş olanlar. Onlar diridir, onlara ölü demeyin. Ama şehit demedi. Ama uydurulmuş dinde şehit, işte gitti öldüyse ona şehit diyor. Şehit olabilmek için yaşamak gerekiyor. Yani hayatını imanına şahit kılmak gerekiyor. Allah yolunda kul olduğuna, amd olduğuna hayatını şahit kılmak gerekiyor. Onu görenler bu Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bu Allah'ın güzelliğiyle güzel olmuş insan, Hazreti insandır demesi gerekir ki o şahit olsun. Bu Allah'a kul olmak için örnek alınacak insandır. Dediyse o şehittir. Şehit olmak için yaşamak gerekiyor. Ölmek değil. Ama hep beraber bunu biliyoruz. Sadece böyle anlatıldığı için insan Allah yolunda ölünce şehit olur, cennete gider. Dendiği için bu milletin evlatları ne yapılmıştır? ...intihara gönderilmiştir. İntihara. Git orada, intihar et, sen şehitsin. Gider yüz kişiyle beraber öldürüyor, ...sen şehit oldun. O şehit oldu. Ya da... ...başka memlekete gidiyor, gidelim orada, ...orası Müslüman memleketler, hadi gidelim savaşalım. Şehit olalım. Şehitlik bu değil. Bu hikmeti bilmemektir. Söyledim biraz önce, bir yerde bir sorun, sıkıntı varsa... Onlar Allah'tan yüz çevirdiği için sorun sıkıntı var. Sorun sıkıntını gidebilmesi için ne lazım? Allah oraya rahmetini indirirse sorun sıkıntı biter. Yapılması gereken şey hep beraber Allah'a dönüp tövbe etmektir. Ya Rabbi tövbe ettik, sana kul olmaya, abdolmaya karar verdik dersek ne olur? Zulüm biter. Sorun biter yani. Yoksa bu sorun bitmez. Nasıl ki bir yerde yağmur yağmasa yağmur duasına çıkılıyorsa Allah'ın rahmeti inmiyor. Toprağa rahmet inmiyor. Yağmur duasına çıkanlar önce tevbe etmelidir. Tevbe ederse yağmur yağar. Denemesi bedavadır. Bin kişinin gitmesi gerekmiyor. O beldedekiler yarısından bir fazla olsun yağmur yağmadığı yerde Çıksınlar, önce hep beraber tövbe edip istiğfar etsinler, sonra dua etsinler. Onlar bulunduğu yerden kalkmadan yağmur yağar. Bütün sorunlar, sıkıntılar bundan dolayıdır. Allah'tan yüz çevirdiğimizden dolayıdır. Ne olursa olsun, hekmetle bakıp, Ya Rabbi buradaki muradın nedir? deyip anlamaya çalışmak gerekiyor. Müslüman beldedekiler kardeş olamadıkları için, birbirlerini sevmedikleri için böyle birbirlerine zulmederler, zulmetmeye devam ederler. Ne zamana kadar? iyice rezil, rüsvay olup ellerinden hiçbir şey gelmeyene kadar bu böyle devam eder. Ne zaman ki akılları başlarına geldi, Ya Rabbi sana döndük, tevbe ediyoruz dedilerse o zaman zulüm biter, iş biter. Bu bütün dünyadaki sorunlar için bu böyledir. Yoksa Allah bizi öyle başı boş bırakmışsa ne haliniz varsa görün mü demiştir. Allah'ın bir muradı var. Hazreti insan yetişsin istiyor. Muradı budur. Ayetlerine iman edilsin istiyor. Resulüne uyulsun istiyor. Kendisine amdolunsun istiyor. Olmayınca ne olur? Olmayınca kendi kendimize zulmetmiş oluyoruz. Olursa ne olur? Olursa rahmet olur. Olursa bereket olur. Olursa güzellik olur. Evet. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onlar Allah'ın nebileriyle sızdıklarla sadakatini ispatlamış olanlarla evet, şehitlerle hayatını imanına şahit kılmış olanlarla ve salihil nefsini ıslah etmiş salih olanlarla beraber olur. hasune اُلَٰئِكَ رَف۪يقًا Bunlar ne güzel arkadaştır. Evet, Allah güzel arkadaş dedi. Arkadaş mı olmak istiyorsun? Arkadaşını seçmek mi istiyorsun? O peygamber olsun, sıddık olsun, şehit olsun, o salih olsun. Evet, güzel arkadaş budur. Dünyada eğer senin arkadaşların bunlar olursa, bunlar gibi yapmaya, bunlar gibi olmaya çalışırsan, ahirette de onlarla berabersin. Bunlar ne güzel arkadaştır buyurdu. Ya amen. Ey iman edenler, ey iman ettiğini iddia edenler. Ya yuhel müminun dediğinde Allah, ey iman edenler demiş olur. Ya yuhel lezine aminu dediğinde, ey iman ettiğini iddia edenler. Çünkü Allah onlara iman etmeleri için, mümin olmaları için onlara imkan tanıyor. Ne yapmaları gerektiğini beyan edecek onun için. Ey iman ettiğini iddia edenler buyurur. Evet. Ey iman ettiğini iddia edenler la kafirine evliya. Evliya min dunil mu'minin. Ey iman ettiğini iddia edenler müminlerin berisinde müminlerden başka dostlar edinmeyin. Sizin dostlarınız Allah'a iman edenlerdir etredune en alu lillahi عليكم sultane mübina eğer böyle yaparsanız Allah katında apaçık kendi aleyhinizde bir hüküm vermiş olursunuz kendi hükmünüzü kendiniz vermiş olursunuz ki yani mümin olmadığınızı kafir olduğunuzu ortaya koymuş olursunuz apaçık inel münafikin fidderkil esfeli Mineんな. Muhakkak ki münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar, münafıklar. Yani Müslüman gibi görünüyor ama Müslüman değil, mümin gibi görünüyor, mümin değildir. Allah'a iman etmiş gibi görünüyor, iman etmemiş. Bu bütün ibadetleri de yerine getirir olabilir, iman etmemiş. Ameli var, imanı yok yani. Sezene baktığında Müslüman gibi görünür ama hareketine, tavrına, ahlakına baktığında, işine baktığında mümin değildir. İşte bu halis, mühlis, münafıktır. Halis, mühlis, münafık. Cehennemin en alt tabakasında niye bulunur? Çünkü insanlar ona bakıp, onu Müslüman zannediyor, mümin zannediyor, ona güveniyor gerektiğinde. Gerektiğinde onu kendine örnek alıyor. Ya da ona bakıp, İslam'dan uzaklaşır. Eğer Müslüman buysa ben Müslüman olmam diyor. Onun şahsında İslam'dan soğur, Kur'an'dan soğur, Allah'tan soğur onun şahsında. Onun için cehennemin en alt tabakasındadır buyurdu. ولم تجد لهم Ve sen onun için bir kurtarıcı da bulamazsın. Hiç kimse onu kurtaramaz. <coughs> Allah münafıklar için bir kapı açtı yalnız illelzîne tâbu ve eslahu ancak dedi Allah onlardan kim tövbe eder ve kendini ıslah ederse ve'tesimu billah Allah'a sarılırsa demek ki kulun Allah'a sarılması gerekiyormuş Allah'ın ipine sarılmak ayrı şey Allah'a sarılmak ayrı şey ve'tesimu billah Allah'a Allah ile sarılırsa billah Allah'ın kendisine nefrettiği o aşkla, o muhabbetle, Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle Allah'a sarılırsa, وَاَخْلَسُوا دِينَهُمْ لِلّٰهِ Dini Allah'a halis kılarsa, yani hayatını bütünüyle Allah'a ait kılarsa, Allah'ın emrettiği gibi yaşarsa, فَاُولَٰيكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ o zaman onlar müminlerle beraber olmuş olur. Müminler böyledir zaten. Bu münafıklar eğer böyle yaparsa o zaman müminlerle beraber olmuş olurlar. Yani onları mümin olarak kabul ederim. Ve sefe yu'tillahu'l müminine ecren azima. Allah muhakkak ki müminlere ecri çok büyük olacak. Allah'ın müminlere ecri çok büyüktür. Meyef alullahu bi azabikum. Allah size neden azap etsin? Allah size azap etmekten zevk mi alıyor? Böyle bir şey olur mu? Allah soruyor. Böyle bir şey olamaz. Allah hiç kimseye azap etmek istemez. Ama insan kendi kendisini azap eder. Nasıl? İn şekertum ve amentum. Eğer siz şükreder ve iman ederseniz Allah size neden azap etsin. Vekan Allahu şakir'en alim. Muhakkak ki Allah şükredenleri şükrü en iyi bilendir. Kim şükrediyor, kim şükretmiyor, Allah onu iyi bilendir. Şükrettin ve amen Eğer şükreder ve iman ederseniz. Şükürle imanı birbirine birleştirdi. Allah'a şükredenler, teşekkür edenler mümindir. İsyan edenler, itiraz edenler yani imanı kaybeder. Şükür demek, teşekkür ederim demektir. Eğer biri karşındaki güzel yapmışsa sen ona teşekkür edebilirsin. Yoksa ya Rabbi şükür, ya Rabbi şükür demekle şükür olmuyor. Teşekkür olmuyor yani. Senin bu teşekkürü gönülden yapman lazım. Gönülden. Gönlün şükür halinde olmalı ki iman oraya girsin. Allah'ın işini beğenmeden, takdir etmeden Ya Rabbi sen güzel yaptın demeden nasıl teşekkür edebilirsin? Teşekkür etmeyince ne olur? İtiraz olur. isyan olur. Eğer böyle yaparsanız, im şükredip iman ederseniz, neden azap görersiniz? Neden azap çekersiniz? Azap olmaz dedi yani. Ne dünyada olur, ne ahirette olur. Evet. Allah'ın Rafi ismini anlatmaya çalışıyorduk. Ayetleri beraber anlamaya çalıştık. Aslında bundan sonra bir de Allah'a ref olmak için, yücelmek için Allah'ın zikri gerekir. Yani zikir demek sadece böyle Allah Allah demek değildir. Zikir bu değil. Zikir hatırlamak demektir. Unutulmuş olanı hatırlamak demektir. Hatırdakini hatırda tutmak demektir. Aklımızdakini, gönlümüzdekini unutmamak demektir. <gülüyor> Bununla beraber Allah Kur'an'a zikir dedi. Kur'an zikirdir. Resulullah Efendimiz için zikir dedi. Bütün mesele Allah ile olmaktır, Resulü ile olmaktır. Allah'ın vahyiyle beraber olup unutmamaktır. Hayatı yaşarken Allah böyle seviyor, böyle istiyor dediğimizde bu zikirdir. Allah Allah demek bunun içindir. Hayatı yaşarken o zikir bize fayda versin diyedir Allah'ı orada unutmayalım diyelim, hayatı yaşarken. Bütün ibadetler de bunun içindir. Eğer ibadetlerimiz imanımızı arttırmıyor, kemale erdirmiyorsa, o ibadet değildir. Aklakımızı güzelleştirmiyorsa, kötü aklakımızı giderip güzelliğini yerine getirmiyorsa, Allah'ın güzelliğiyle güzelleştirmiyorsa, o ibadet, ibadet değildir. İbadet olmuş olmuyor yani. Allah hayatımızı yaşarken, bizden kulluk istiyor. Hayatı yaşarken, kulluk, namaz ile olan şeyler, namaz ibadettir. İbadet başka şey, abdiyet, abdolmak başka bir şeydir. Abdolmak, Allah'ı sevmektir, ciddiye almaktır. Ona kul olmaya, onun rızasını, dostluğunu, cemalini kazanmaya çalışmaktır. Allah'ın zikrini inşallah bir dahaki sefere izah etmeye çalışacağız. Bir şey sormak isteyen varsa sorsun. Bayan kardeşlerimizin sorduğu sorular var. Ben kısaca onlara cevap vereyim. Ramazan bayramından sonra oruç tutanlar var. Bunun Peygamber Efendimizin sünneti olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mudur? Cevap doğrudur. Nasıl buyurmuş Resulullah Efendimiz? Ramazan'dan sonra kim altı gün oruç tutarsa... Sanki bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur buyurmuş. Neden böyle buyurdu? Oruca teşvik olsun diye. Bu hesap nasıl yapılmış öyle? Allah bire 10 verir. 30 gün oruç tutunca 300 gün yapar. 6 gün Ramazan'dan sonra oruç tutunca 360 gün yapar. Kavmeri takvime göre zaten yıl... 355 gündür. 360 değil, 355 gündür. Onun için her sene 10 gün oruç daha beliye geliyor. Bu durumda bire 10 veren Allah, ona da 1'e 10 verince 360 tamam oluyor. Bütün sene oruçlu geçmiş oluyor diye hesap yapılmış. Çocukların üzerinde annelerin ne kadar hakkı vardır? Soru yeterli değil yalnız. Annenin ne kadar çocuklar üzerinde hakkı vardır? Annenin çocuklar üzerinde hakkı vardır. Çocukların anne üzerinde hakkı vardır. Ana baba üzerinde hakkı vardır. Her ikisinin Allah'a karşı sorumluluğu, Allah'ın onlar üzerindeki hakkı vardır. Bu hakkı kim belirler? Allah belirlemiştir. Ana baba çocuğunun Rabbi değildir. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani ben söylerim sen yaparsın. Bu böyle değildir. Hiç kimse kimsenin mezarına girmez ve herkes Allah'a karşı sorumludur. Herkes bununla beraber kendi hayatı için tercih etme hakkına da sahiptir. Ama ana baba iyi doğruyu evladına gösterir, güzeli ona gösterir. Ama tercih hakkı çocuğa aittir. Mesela ben bir örnek vereyim. Yahudiler Hendek Savaşı'nda Resulullah Efendimiz'i, sahabeyi arkadan vurmaya kalkıştılar. Tabi beceremediler bunu. Allah orduyu dağıttı. Resulullah Efendimiz ceza olarak burayı terk edin dedi. Anlaşma yapmıştık. Halbuki sizin bizimle beraber olmanız gerekirken müşriklerle beraber olup arkadan bizi vurmaya kalkıştınız. Onun için burayı terk edin dedi. Onlar orayı terk ederken müşrikler, daha önce çocukları olmayanlar ya da çocukları olup ölenler vaatte bulunuyordu. Eğer bir çocuğumuz olursa onları Yahudilerin ibadet kahına hibe edeceğiz. Allah yoluna hibe edeceğiz yani. Çünkü onların halleri bizim halimizden daha iyidir bu şekilde Allah'a vakfedince onların hayata kalacağına inanıyorlar ki bunu böyle söylüyorlar. Diyor sahabe dedi ki Ya Resulallah biz iman etmeden önce çocuklarımızı onlara emanet etmiştik. vakfetmiştik daha doğrusu onların ibadet yerlerine çocuklarımızı onlardan geri almak istiyoruz. Hem de bu çocukların sayısı yüzlercedir. Az değil yani diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki, çocuklara soracağız. Çocuklar eğer sizi tercih ederse, öz anasını, babasını tercih ederse, çocuklar sizindir. Ama onlar deseler ki, biz gittiğimiz yeri, oradaki büyüklerimizi, anamızı, babamızı tercih ederiz derlerse, tercih onlara aittir, gidebilirler. Çağırdılar çocukları. Resulullah Efendimiz tek tek tabi sordu. Siz öz ananıza, babanıza mı dönmek istersiniz yoksa onlarla beraber mi gitmek istersiniz? İlginç bir durum. Hepsi biz onlarla gitmek istiyoruz dediler. Resulullah Efendimiz müdahale etmedi ve ettirmedi. Tercih onlarındır dedi. Yani çocuklar üzerimizde hakkımızı, yetkimizi bilmemiz gerekiyor. Yoksa ben ne söylersem onu yapmalıdır değil ya da her konuda beni dinlemelidir demek değil. Ne buyurdu Rasûlullah Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm? Çocuklarınızda la ilahe illallah dedirsin. Korkmayın. Bırakın ona bir şey olmaz artık. Onlar üzerindeki ilk vazifemiz budur. Eğer biz bunu yapabilirsek onlar ana baba hakkını fazlasıyla öderler ama eğer Allah'ın hakkını ödeyemiyorsa kendisini yaratan Rabbine kul olamıyorsa sana hakkını ödemiş ne olacak? Bayanların kendi evlerinde söz hakkı var mıdır? diye soruyor bir bayan kardeşimiz. Evet, kendi evinde sonuna kadar söz hakkı vardır. Yani mutfakta söz hakkı vardır, işinde söz hakkı vardır. Sonuna kadar kendi evinde söz hakkı vardır. Bununla beraber o Aynı zamanda kendi evinden sorumluydur. Kime karşı sorumludur? Eşine ve çocuklarına karşı sorumludur. Onların hakları neyse yerine getirmesi lazım. Gerekeni yapması lazım. Annem ve babam çok üzerime geliyorlar. En ufak şeyde şiddet uyguluyorlar. Sözlük şiddet de var. Bu yüzden psikolojim bozuldu. İlaçlarla kendime zarar veriyorum. Bu durumda ne yapmam gerekir? Bu durumda yapmamız gereken şey iman etmektir. Bizim sahibimiz Allah'tır. Hayat baştan sona bir imtihandır. Evet, Anamızla imtihan oluyoruz, babamızla oluyoruz, kardeşimizle oluyoruz, yakınımızla oluyoruz, çocuğumuzla oluyoruz, işimizle oluyoruz, dünyayla oluyoruz, yoklukla, hastalıkla imtihan oluyoruz. Yapmamız gereken şey nedir? Allah'a göre güzel yapmak. Doğru yapmak. Sorunlar, sıkıntılar karşısında dik durup sabretmek. Ya Rabbi buradaki muradın nedir? Nasıl yaparsam doğru yapmış olur, nasıl yaparsam kazanmış olurum deyip Allah'ın muradını, hikmetini anlamaya çalışıp gerekeni yaparsak inşallah sıkıntı da biter, psikolojik sorunumuz da biter. Kendimize zarar da vermeyiz, kendimize fayda vermiş oluruz. bir bayan kardeşimizin, borcu olduğu için çalışmak istiyor ama erkek kardeşleri izin vermiyor, bu durumda ne yapmak gerekir? Eğer kardeşleri izin vermiyorsa o zaman borcunu ödesinler. Değil mi öyle? Bir de şu var, yani niye gidip borcu ediyor, neye borcu etmiş? Yani bir genç kız neden gidip borcu ediyor? Neyi borcu ediyor? Ödeyemeyeceği borcu neden borcu ediyor? Yanlış bir şey. Evet, mutlaka birilerine bakmış, ben de bunun gibi olmak, bunun gibi yapmak istiyorum deyip o borca girmiştir. Dolayısıyla cezasını çekiyor. Yaptığı yanlışın sıkıntısını yaşıyor. Evet, bu durumda kardeşlere söylemelidir. Madem ki çalışmama izin vermiyorsunuz, o zaman borcu ödeyin. Ödeyim, bir daha bor etmeyeceğim demesi gerekir. Bir çift evlendikten sonra aralarında gizli saklı şeylerin olması doğru müdür? Doğru değildir. Gizli saklı bir şeyin eşler arasında olması doğru değildir. Ama eğer çok basit bir şeyde bile, eğer koca veya kadın fark etmiyor... İleri geri konuşuyorsa, hakaret ediyorsa, kadın dırdır yapıyorsa, koca vücudu söylemekten çekiniyorsa, ne yapabilir? Suç o zaman, o dırdır yapanındır, boş boş konuşanındır. Öyle değil mi? Yok, sen hiçbir şeyi benden gizleme. Her söylediğinde, sen dırdır et. Ya da sen, kız ona laf söyle. Olur mu öyle? Kadın olsun, erkek olsun. Eğer karşıdaki bir şeyi gizliyorsa, suçu kendinde aramalıdır. Acaba ben nerede yanlış yapıyorum? İnsan beşerdir. Yanlış da yapar, eksik de yapar. Bir yanlış yapıldığı diye, diye kızmak ya da konuşup eleştirmek doğru değildir. Yani dırdır yapmak doğru değildir. Gece namazı kılmadan önce uyumuş olmak gerekir mi? Gerekmiyor. Saat 12'yi geçtikten sonra evet, gece namazı kılınır. Uyumuş olmak gerekmiyor. Yani şart değil bu. Eşim ailemle görüşmemi istemiyor. Baskı yapıyor. Ne yapmam gerekiyor. Eğer böyle yapıyorsa mutlaka onun da kendisine göre gerekçeleri vardır. Ama yani biri sen ananla babanla görüşme. Ailenle görüşme deme hakkına sahip olur mu? Hiç kimse sahip olmaz. Ne erkek ne de kadın. Böyle bir hakka sahip değildir. Ama bunun dışında mesela herhangi bir yerden men etme hakkı vardır. Şuraya gitme, buraya gitme diyebilir. Şunların evine ya da bunların evine gitme deme hakkına sahiptir. Bu hakkı Allah vermiş ona. Şunları eve alma, bunları eve alma dediğinde bu hakkı Allah vermiş yalnız. Almaması gerekir. Ama... Anasıyla, babasıyla ya da kardeşiyle görüşmesine müsaade etmemek doğru değildir. Mutlaka onun kendisine göre gerekçeleri vardır. Ama gerekçe ne olursa olsun bu doğru değildir. Bir sınırlama getirebilir ama kesinlikle görüşme diyemez. Böyle bir hakka sahip değildir yani. Ona sormak lazım. Yani bunu men etmeye çalışana sormak lazım. Biri senin için böyle bir kural koysa, sen kabul eder misin? Etmezsin. O zaman sen de yapma. Sana yapılmasını istemediğin, sevmediğin, beğenmediğin bir şeyi bir başkasına yapma. Yaparsan haksızlık olur. Kendini ondan farklı, üstün tutmuş olursun. Sana yapılmasını istemiyorsan, niye bir başkasına yapıyorsun? anlatılanlara göre vahşi Müslüman olunca Resulullah Efendimiz onu amcasını öldürdüğü için affetmiş. Ancak bir daha gözüne görünmemesini söylemiş. Bu hadise gerçek mi? Bu hadise gerçek değildir. Sorur bana sorulsa ben cevap vermem lazım. Değildir. Böyle bir söz Resulullah Efendimiz'e yakışmaz. Bunu ona yakıştırmak doğru değildir. Ama o kendisi ben ya da sahabeden biri böyle bir durumda seni görünce onu hatırlar, üzülür diye söylemiş olabilir. Ama Resulullah Efendimiz'in iyi bunu söylemesi uygun değildir. Uygun düşmez. Ama o kendi kendini yermiştir. Sahabe onu yermiştir yalnız. Yani ondan uzak durmaya çalışmıştır. Ama sonuçta o da sahte peygamberlik iddia eden birini aynı mısırakla öldürüp, inşallah Allah beni affetti, Resulü de beni affetti demiştir. En kötü şeyi yaptım, şimdi de en güzel şeyi yaptım demiştir. Resulullah Efendimiz hayata, her şeye, ahirete göre bakıyor. Dünyaya göre değil. Eğer Hz. Hamza'yı şehit etmişse o cennete girmiştir. O onun o arada velim olmuştur. Onun yüzden Resulullah Efendimiz'in bakışı farklıdır. Böyle dünyaya göre zahire göre bakanlar kendi kendine bir şeyleri böyle uydurmaya çalışır. Doğru değildir. Yakışık da almaz. Evet, bir şey sormak isteyen var mıydı? Burada her türlü soruyu sormak serbesttir. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın El er Rafi ismi. Allah Rafi'dir. Allah yüceltendir yani. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu ismi anlatacağım. Sadece bu bölümü anlatacağım. Vefat ederken son söylediği söz Rafiki Ala idi. El Rafiki Ala. 3 defa tekrar etmişti bunu. Beni Rafiki Ala'ya al demişti. Rafiki Ala en yüce dosta demek en yüce dosta beni yücelt, beni yükselt. Bu arada alimlerimiz Refik-i Ala demek yüce dostlar meclisine diye olabilir dediler. Rafi olan Allah'tır. Ref eden Allah'tır. Eğer müminin Allah'a aşkı, muhabbeti yoksa, daha doğrusu, yani, iman onun gönlüne inmemişse, Allah'ı sevmek nedir? Allah'a aşık olmak nedir? Allah'ı istemek nedir? Cemalini istemek nedir? Bunu tatmadığı için bunu bilemez. Yani bir şeyi ne kadar seviyorsan, o kadar isteyebilirsin. İstemediğin bir şeyi, yani sevmediğin bir şeyi, İsteyemiyorsun. İman saf sevmektir. İman Allah'a aşık olmaktır. Elbette ki Resulullah Efendimiz evet, refik ara derken Rabbini kastetti. Ne buyurdu? Eğer ben insanlardan bir dost edinseydim Ebu e dost edinirdim. Ne demek bu? İnsanlardan refik edinseydim. Yani benim dostum Allah'tır. Benim sevdiğim Allah'tır. Kimseyi dost edinemiyorum demektir bu. Yani Allah ile beraber dost edinemiyorum. Sahabe olmak ayrı şeydir. Arkadaş olmak ayrı şeydir. Ama kulun dostu Allah'tır. Allah olmalıdır. Eğer Allah'a iman edersek yani Allah'ı her şeyden çok, canımızdan çok seversek onu nasıl istemeyiz? Bir tek istediğimiz, istediğimiz o olmuş olur. Nasıl ona güvenmeyiz? Seven, sevdiğine güvenmez mi? Sen Allah'ı seviyorsan Oradan neyi anlaman gerekiyor? Allah seni sevdiği için sen Allah'ı seviyorsun. Allah'ın vedud ismi, ilah isminin tecellisi senin gönlüne gelmeden sen Allah'ı sevemezsin. Evet. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İman bir nurdur. Allah onu kulunun kalbine indirir. Kulü bunu hak edince, yani çabasını gayretini sarf edince, bunu hak edince Allah o nuru kulunun kalbine indirir. İndirince ne olur? İndirince buyurdu ki o kul Allah'ı sever Allah için sever bu birinci arametiydi dedi o iman nuru o kulun kalbine indiğinin arameti budur ikinci bir arameti de buyurdu bu imandan sonra o kul ateşe düşmekten korkar gibi bu imanını kaybetmekten korkar sarılır o Allah'ın aşkına muhabbetine Allah onu seviyor Allah kulu sevmeden, kul Allah'ı sevemez yani. Ama kul sevilmek için çabasını, gayretini sarf etmiş. Ne demiş? Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Sen benim Subhan olan Rabbimsin, Subhan. Her türlü noksandan, eksiklikten münezzeh olan, beri olan benim Rabbimsin. Ben, ben senin kulun Ben senin yaratmış olduğun kulunum, aciz kulunum, zayıf kulunum, çamura dişmiş kulunum. Ama ben seni seviyorum. Sen benim Rabbimsin. Beni yaratan sensin. Deyip çabasını, gayretini sarf etmeye çalışıyor. Allah için bir şeyler yapmaya çalışıyor. İmanı hak etmek için böyle olmak gerekiyor. O çabayı, gayreti Allah görmek istiyor. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Kutsi hadiste buyurdu ki, Kulun bana bir adım atarsa ben ona on adım atarım. Bu mecazen söylenmiş bir söz. Kulun bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Yani sen bir adım at, gerisini on adım Allah'tan görürsün demektir bu. Allah'ı istemeyi anlatıyorduk. Allah'ı sevmeyi, refik Ala nedir yani? Resulullah Efendimiz son anda neden refik Ala dedi? Evet, en yüce dosta dedi, en yüce dosta. ayet keriminde Allah buyurdu ki dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Alayı eliğine çıkan bir yol tutsun. Bununla beraber isteyen de en aşağıya esfen i inen bir yol tutsun. Şeytana tabi olsun, en aşağı insin. Tercih insana aittir. Eğer insan yücelmek istiyorsa Rabine gitmek istiyorsa mutlaka bir vasıtaya ihtiyacı vardır. Yani Allah'ın ipine sarılması gerekiyor. Allah'ın ipine. Allah'ın ipi Kur'an'dır. Resulullah Efendimiz sahabesiyle beraber elbette ki birinin önde de olması gerekir. Yani yolu giderken birinin önde yürümesi gerekir. Kimdir bu? Evet, peygamberlerdir, Resulullah Efendimizdir sahabe Resulullah Efendimiz'i takip etmiştir ipi tutarken, ipe sarılırken Allah'ın ipine kıyamete kadar da varisleri gelir evet, ipe sarılır arkasından gidenler de o ipe sarılıp onunla evet, ne yapar? Allah'a vasıf olur Allah ayet-i kerimede buyuruyordu وَرَفَعْنَا لَكَ زِكْرًا biz senin zikrini rafetmedik mi? yüceltmedik mi? Kimi yüceltiyor? Allah'ın yüceltiyor. Resulullah Efendimiz Rafiki ara Ala demeden ben kısaca Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın son 3-4 gününü, 3 gününü o hali nasıl yaşamış yani gitmeden önce neler yaşanmış kısaca hep beraber bunu bilelim diye evet, anlatayım inşallah Hicri takvime göre 8 Rabi'ul Evvel günü Perşembe günü Resulullah Efendimiz akşam namazında rahatsızlandı evet, akşam namazını kıldırırken evet, rahatsızlandı evet, Yasir'de da daha sonra kıldırdı ama akşam namazından itibaren rahatsızdı. Rahatsız oldu yani. Cuma günü de namazı kıldırdı ama yatsı namazını kıldırmadı. Cuma günü sahabenin, cemaatın yatsı namazı için Resulullah Efendimiz'i beklediğini haber verdiler. Kalktı Resulü Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Hastadır ama kalktı, abdest aldı. Düşüp bayıldı. Kendine geldi. Evet, hala sahabe bekliyor. Kimse ne yapacağını bilemiyor. Daha doğrusu namazı kılacaklar mı? Kim kıldıracak ya da Kimse bir şey bilmediği için sahabe bekliyor. Resulullah Efendimiz'in zaten evi böyle mescidine ve evinin avlusuna bakıyor. diyor Resulullah Efendimiz kalktı bir daha abdest aldı. Ayakta duramadı, bir daha bayıldı. 3. sefer bir daha abdest aldı, bir daha düşüp bayıldı. Artık anlaşıldı ki resul Efendimiz namazı kıldıramayacak yani. Yok, evet, resul Efendimiz biraz kendine gelince evet, anladı ki namazı kıldıramayacak. Bir buyurdu ki: evbeki'li çağırın. Ebubekir'e söyleyin, Yasin namazını kıldırsın. Hazreti Ebubekir diyor, namazı kıldırmak için öne geçti. Kendini tutamadı, ağlamaya başladı. Bir türlü tekbiri getiremedi. Yani Allahu Ekber deyip namaza giriş yapamadı. Her teşebbüs ettiğinde ağlaması buna mani oldu. En sonunda gölgele yığılıp kaldı kendinden geçti, yığılıp kaldı namazı kıldıramadı. Bu arada Hazreti Ömer öne geçip namazı yatsı namazını kıldırdı. <gülüyor> Bu cuma günüydü. Cumartesi günü ertesi gün Hazreti Ubeydir artık namazı kıldırmaya Evet, başlamıştı. Hazreti Ubeyker namazı kılarken Resulullah Efendimiz amcası Hazreti Abbas'la Hazreti Ali'nin omuzuna dayanarak mescide geldi. O arada Hazreti Ubeyker namazı kılmaya başlamıştı. Ama Resulullah Efendimiz ayakta duramıyor, onlar koluna girmişti. Hz. Ebu diyor, namazdan çekilmek istedi, Resulullah Efendimiz evet, işaret etti, yerinde kal dedi. Namazı kıldıracaksın dedi yani. Sonra beni evet Bekir'in yanına otursun diye işaret etti, oraya oturttular yanına ayakta duramıyor, oturarak namaz kılacak Resulullah Efendimiz. Bu arada diyor Hz. Ebu Bekir, Resulullah Efendimiz'in namazına uydu, evet, oturarak onu ruku ettiğini görünce, evet o da ruku ediyor, secde ettiğini görünce o da secde ediyordu. Resulullah Efendimiz oturarak kalıyor, Hazreti Ebu cemaate namaz kaldırıyor. Ama Hazreti Ebu Bekir Resulullah Efendimiz'e uyuyor, cemaat Hazreti Ebu e uyuyor. Evet, Namazı böyle kıldılar. Pazar günü Hazreti Übekir namaz sabah namazı kıldırırken Resulü Efendimiz sabah namazının son bir rekatına yetişti, yine arada koluna girmiş olarak getirdiler, ayakta duramıyor. Son bir rekatına yetişip Hazreti Übekir'e uydu yani. Son bir rekattan. Evet. Rasul Efendimiz evet, eve döndükten sonra hastalığı şiddetleniyor. Bu arada kendisinden geçip yani bayılır. Hatta o kadar yüksek ateşi vardı ki sahabe anlatırken böyle bir mendili ıslatır başına koyduğumuzda evet, hemen kuruyordu. Öylesine ateşi vardı. Hatta Hz. Fatıma annemesi sormuştu evet. Hastalığın çok şiddetli geçiyor deyince buyurdu ki evet. Hayati yaşarken sıkıntıları kat kat yaşadık. Böyle son yolculuğumuzda da herkesin yaşadığı sıkıntının kat kat fazlasını yaşıyoruz buyurdu. Ama buyurdu ki merak etme bu senin babanın çektiği son sıkıntıdır. Evet, Resulullah Efendimiz böyle biraz kendine gelmeye başlayınca Hz. Abbas'ın hanımı yani yengesi odur bu arada o birkaç tane bayan daha vardır o da birkaç kişi daha var Resulullah Efendimiz'e ilaç içirmeyi istediler ottan, dört çeşit ottan zeytinyağı ile karıştırılmış bir ot ilaç yani içirmek istediler o içmek istemedi ama kıpırdayamıyor yalnız işaret etti içmek istemiyorum dedi Bunlar herhalde ilaç fazla acıdır, onun için içmek istemiyor diye düşündüler. Biraz içilmeye çalıştılar. İlacın bir kısmını içti, hatta bir kısmını içemedi. Biraz kendine gelince, evet buyurdu ki, ben size o ilacı bana vermeyin demiştim. Ama bana zorla neden içirdiniz? Kim buna dahil olmuşsa, hepiniz o ilaçtan içeceksiniz dedi. Hatta amcası, abası da istisna etti. O anda o burada yoktu. O istisna dedi. Hepiniz bundan için. Bana tatladığınız bu ilacı size için. Bakayım. Tadı nasılmış? Pazartesi günü, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiği gün Rebiyül Evvel'in 12. günüdür. Resulullah Efendimiz'in kastalgıyı biraz hafifliyor, biraz kendine geliyor. Beni doğrultun buyurdu. Doğrultuyor, sırtına da bir şey koyuyorlar. Kapya perde asılmış, mescide bakıyor. Perdeyle aralayın buyurdu. Perde aralanıyor. Sahabe o anda Resulullah Efendimiz'i doğrulmuş olarak görünce yani. bir, birden bir dalgalanma olduğu sahabe arasında işte Resulullah Efendimiz iyileşiyor, kendine geliyor diye. Evet, Resulullah Efendimiz sahabeye tebessüm etti. Elini açıp onlara dua ediyor. son perdeyi kapatmasını, kapatmalarını emrediyor. Bu Resulullah Efendimizin sahabeyi, sahabelerin de Resulullah Efendimizle son görüşleri oluyor. Kuşluk vakti Resulullah Efendimiz evet, ev halkının toplanmasını istiyor. Evet, ev halkı toplanıyor hepsi. Resulullah Efendimiz onlara son konuşmasını yapıyor. Kızı Fatıma'ya buyuruyor. Halası Safiye'ye buyuruyor. Her birine böyle tek tek buyuruyor. Buyuruyor ki İşleri nefse ki minallah Nefsinizi Allah'ın elinden satın alın. Sakın babam peygamberdir. Ben peygamberin halasıyım. Ben peygamberin amcasıyım ben peygamberin torunuyum diye bana güvenmiyesiniz. İşleri nefse ki minallah. Nefsinizi Allah'tan satın alın. İnşallah ya bir dakika perşembeye nefsi Allah'ın elinden satın almak ne demektir bunu izah edeceğim. Çünkü biraz uzun olur. Yani Allah'ın sana nefettiği ruh ol demektir bu kısaca. Allah'ın sana verdiği o güzellikle güzelleş. Bu satın almaktır. Evet. Sonra diyor Hz. Ayşe işaret etti. Kısık bir sesle ona sana söylediğimi yaptın mı diye soruyor. Diyor Hz. Ayşe buyurdu ki Vallahi unuttuk ya Resulallah. Bu telaşın içinde unuttum. Evde altı ya da yedi dirhem para vardır. Yemiş para. Altı yedi dirhem. Hazreti Ayşe annemize onu sadaka olarak ver demiş. Buyurdu ki getir onları o paraları. Altı ya da yedi dirhemdir. Yani tabirca ise altı yedi milyon gibi diyor getirdi, diyor onu eline aldı, buyurdu ki bunlar Muhammed'in yanındayken Muhammed Rabbine kavuşacak değildir. Bu şekilde Muhammed'in Rabbine kavuşması yakışmaz dedi. Yani hiçbir şey olmadan gideceğim. 6-7 lira tabiri caizse. Birbirine verdi, hatta kime vereceğini, kimlere vereceğini de saydı isimlerini Medine'deki fakirlere böyle bile dağıt dedi. Ben Rabbime giderken geride bir şey bırakması olmayayım, geride bir şey kalmasın maddi olarak. O anda yanında Hz. Abbas var amcası, Hz. Ali Efendimiz var, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin var, bir de evet, hanımlarıydır halasıydır, kızıydır. Sonra diyor, buyurdu ki, size bir nasihatım var. Son vasiyet şeydir bu. Dolayısıyla bütün ümmete vasiyetidir. Buyurdu ki, kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun. Kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun. Onlara zulmetmeyin. Köleler hakkında yetkisi size ait olan yani sizin emrinizde olanlar hakkında Allah'tan korkun. Onlara zulmetmeyin. Bir de namazı ikame edin, eda edin, namazı bırakmayın. Ona dikkat edin. Bu üç vasiyeti yapıyor. Sonra Hazreti Fatıma'yı çağırdı. kulağına bir şey söyledi. Hazreti Fatıma diyor, Kendini tutamadı ağlaması çok birden. Sonra bir daha diyor, çağırdı onu. Bir daha kulağına bir şey söyledi. O anda diyor Hazreti Fatıma tebessüm etti. Daha sonra sorulduğunda ne söyledi diye ilk diyor kulağıma bir şey söylediğinde benim artık Rabbime gitme zamanımdır dedi. Bunu duyunca kendimi tutamadım azladım dedi. İkinci seferde diyor, buyurdu ki ehli beytimden yani ev halkımdan ilk bana kavuşacak olan sensin dedi. Ona da sevindim, tebessüm ettim. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan zaten altı ay sonra Hazreti Fatma vefat etti. İlk kavuşan oydu. Evet. Sonra diyor buyurdu ki Ya Rabbi beni affet dedi. Beni mahfilet et dedi. ''Bana rahmet et'' dedi. Sonra, şöyle başını kaldırdı, buyurdu ki, ''Sanki'' diyor, oradakiler, Resulullah Efendimiz'e bir soru soruldu, o cevap sanki veriyor gibi konuştu. Bu sefer diyor, buyurdu ki, ''El-Rafiki'i ala'' ''El-Rafiki'i ala'' ''El-Rafiki'i ala'' En yüce dosta, en yüce dosta, en yüce dosta buyurdu. Evet. Bunu neden böyle anlattım? Eğer Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, ''De ki Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, sizin günahlarınızı mağfiret etsin. Eğer biri Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsa, Allah buyurdu ki, de ki ona bana tabi ol. Yani evet, Resulullah Efendimiz'dedir hitap. ''Bana tabi ol ki Allah da seni sevsin, günahlarını mağfiret etsin. Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak, yani iman ettiğimizi iddia ediyorsak, Bizim Allah'ın Resulüne tabi olmamız gerekir. Yani O'nun gibi yapmaya, O'nun gibi olmaya çalışmamız gerekir. Bizim de son nefeste er refik Ala deme yüzümüz olmalıdır, yüzümüz. Eğer hayatı yaşarken böyle bir çabamız, gayretimiz olursa, Rabbimizi istersek, O'nun cemalini istersek, O'nun sevgisini kazanırsak, O'nu seversek, İnşallah biz de son nefeste Refiki Ara diyebiliriz. Dememiz lazım. Diyemiyorsak ona tabi olamadık demektir. Olamamışız demektir. Evet. Allah hepimizi Refiki Ara diyenlerden eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun.